Haftanın ilk gününden herkese günaydın. İstanbul'dan Erdi Ece'nin kampanyasıyla başlıyoruz programımıza. Engelli kardeşlerimizin kullanmış olduğu ücretsiz toplu taşıma kartlarının çift katlı otobüslerde ve ekspres otobüslerde ücretli kullanması gibi bir durum mevcut şu anda. Bunun yerine ücretsiz kartlarıyla şehir içinde tüm toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat edebilmeleri için yardımlarınızı bekliyorum diyor Ece bu kampanyasında. Engellilere dikkat çeken bir diğer kampanya ise Zeynep Koylan'a ait. İşitme engellilerin sorun yaşadığı alanlardan biri de televizyon izlemek. Evet aslında çok sıradan bir eylem gibi görünen televizyon izlemek işitme engelliler için çok anlamsız olabiliyor. Sesini duyamadığınız bir televizyonda film, haber, televizyon şovu izlemek ne kadar anlamlı olabilir ki? Engellilerin tek farkı bizden farklı olmaları. Bunu onlar için dezavantaj haline getirmeyelim. Televizyonlarda reklamlar ve tüm şovlarda altyazı işaret dili kullanılsın. İşitme engelli vatandaşlarımız da televizyondan zevk alsın. Dünyaya duyarlılığımızla örnek olalım. Milletvekillerini, televizyon sahiplerini ve medya devlerini bu konuda ikna edelim. Ve ne kadar küçük bir adım da olsa televizyonda sağ alt köşede ya işaret dilini ya da altında altyazıyı zorunlu kılarak kullanılır. Engellilerin haber alma, bilgilenme ve televizyonun tüm nimetlerinden yararlanmayı işitme engelliler için sürekli hale getirelim diyor koyulan bu güzel kampanyasında. Pınar Görün kampanyası ise Antalya'daki sokak hayvanlarına dikkat çekmiş. Korkuteli ilçesinde sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam hakları yok, barınak yok, tedavi edilebilecekleri bir yer yok. Burada yaşayan çoğu köpek öldürülüyor, hayattakilerse şiddetli açlıkla baş etmek zorunda. Belediyenin görevi olan sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmesi ve tedavilerini gönüllüler tarafından kendi imkanlarıyla yapıyor fakat yetemedikleri için köpekler önlem alınamayan derme çatma yapılmış tavuk kümeslerine yöneliyorlar. Günlerce aç susuz kalan bu hayvanlar başıboş dolaşan tavuklara saldırıyor ve bunu gören tavuk sahipleri tarafından öldürülüyor. Bu şiddeti önlemek için zabıta müdürlüğüne şikayet ettiklerinde Tavuklar kümesi sokuluyor ve bu sirkülasyon aynı şekilde devam ediyor. Kendilerini haklı gören bu halk ısrarla köpekleri vurmaya çocukların hatta önünde devam ediyor. Bunu yaparken etraftaki evlerde yaşayan insanların da hayatını riske etmekten korkmuyorlar. Dindar geçilen bu yerde müftülükle işbirliği içinde broşür dağıtılıyor ancak halkın umurunda değil bu. Gönüllüler sahipsiz sokak hayvanlarına yapılan bu şiddete duyarsız kalmayıp korumak istediklerinde Onlara da şiddet uygulanıyor. Hatta bulundukları yerde dışlanıyorlar. Artık ne tavuk ne de köpek ölüsüyle karşılaşmak istemiyoruz. Belediyenin kümes olan hanelere çit çekilmesini zorunlu kılmasını, gönüllülerle işbirliği yapılarak sokak hayvanlarının kısırlaştırılıp aşılanıp alındıkları yere bırakılmasını, Korkuteli Belediyesi'nin söz verdiği barınağı en kısa zamanda yapmasını istiyoruz. Lütfen bir imzada siz atın ve Korkuteli Belediyesi'nin bu konuda artık ciddi adımlar atmasını sağlayın diyor Gür. Herkesi yetkilileri göreve çağırmaya ve kampanyasına desteğe davet ediyor. İzmir'den Ozan Özel'in kampanyası var. Sırada Yaşar Üniversitesi öğrencilerinin durumuna dikkat çekmiş. Diyor ki Yaşar Üniversitesi öğrencilerine 2015-16 eğitim yılının ortasında burs kesilmesi kurallarıyla ilgili olan maddenin 2.3 not ortalamasının altında kalan öğrencilerin bursları kesilecektir maddesinin değişikliğe uğrayarak devamsızlıktan kalan öğrencilerin bursları kesilecektir, not ortalaması burs kesilmesini etkilemeyecek şeklinde değiştiğini söyledi. Öğrenci işlerinden çalışan herkese, genel sekreterliğe ve okul içinde görev alan kime sorulduysa bursu sadece devamsızlık etkileyecek cevabı alındı. Lakin finallere bir hafta az bir süre kala yeni bir kararla not ortalamasının önemli olduğu ve devamsızlığın bir öneminin olmadığı belirtildi bu sefer. Bizler derslerine düzenli olarak gelen, bursumuza bağlı kalmak için devamsızlığımıza dikkat eden öğrenciler olarak mağdur durumda kalmış bulunuyoruz. Sizlerin de yardımıyla sesimizi en üst makamlara duyurmak istiyoruz. Kampanyamıza vereceğiniz her bir destek maddi durumu yeterli olmayan ve bursun kesilmesi tehlikesinde olan öğrenciler için bir umuttur diyor özel bu kampanyasında. Aday öğretmenlerin durumuna ilişkin bir başka eğitimle ilgili kampanya var. Daha önce sizler de bu tip kampanyaları paylaşmıştık zaten. Konuyla ilgili bir başka kampanyada bu sefer Ankara'dan Caner Öztürk tarafından başlatılmış. Aday öğretmen yetiştirme programı kapsamında aday öğretmenlere verilen 15 günlük tatili az bularak bu sürenin uzatılmasını talep ediyoruz diyor. Bizlere verilen tatil süresinin ev taşıma, ev kiralama, atanılan yere alışma, adapte olma ve diğer çeşitli durumlar için yeterli olmadığı aşikar. Yasal olarak zaten 15 günlük bir hakkımız var ve bu hak bizlere tatil gibi gösteriliyor. Aday öğretmenler olarak geçirmiş olduğumuz bu süreç bizlere tecrübe ve kazanım bakımından önemli derecede fayda sağladığı gibi beraberinde ciddi anlamda yorgunluk da getirdi. Bu yorgunluğu gidermek ve zihin olarak yeni döneme alışmak adına bizlere verilen tatil süresinin arttırılmasını şiddetle talep etmekteyiz. 15 günlük tatil süresi dinlenmeye mi yoksa ev taşıyıp kilometrelerce yol kat ederek Atandığımız yerde yeni evlerimize yerleşmeye mi harcanacak? Bu ciddi bir merak konusu. Bu talebimizi ciddi alacağınızı ve sürenin uzatılacağını umuyoruz diyor Öztürk bu kampanyasında. Ve programımızı Amerika'dan bir kampanyayla noktalıyoruz şimdi. Amanda Nuguyen tecavüz mağdurlarının durumuna dikkat çekiyor bu kampanyada. Amerika genelinde yaklaşık 25 milyon tecavüz mağduru olduğunu belirten kampanyacı bu kişilerin gerekli desteği alabilmesinin önemini vurguluyor. 25 milyon hakikaten dev bir rakam nüfusun neredeyse %10'una varıyor. Eyaletten eyalete tecavüz mağdurlarının hem fiziki hem ruhsal tedavilerinin farklı statülerde karşılandığını söylemiş Nugoyen. Bu durumun birçok kişi için böyle bir travmanın ardından yüklü hastane faturaları, anlamına geldiğini belirtiyor. Bu sebeple Amerikan senatosunun duruma el koymasını ve tüm ülkeyi kapsayan bir yasa çıkarmasını talep ediyordu. Bu kampanya Nguyen tarafından başlatılan. Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri senatosunda görüşülen konu oy birliğiyle kabul edildi. Bundan sonra tecavüz mağdurlarının tüm sağlık masraflarının devlet tarafından karşılanmasına karar verildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin sosyal devlet olmadığını eleştirenler, Umuyoruz Türkiye'de de böyle bir uygulamanın gelmesi için harekete geçerler ve tecavüz mağdurları da iyileşmek için ruhsal ve bedensel her türlü hastane masraflarını devlet tarafından karşılanmasını sağlayabilirler. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Bugün sizlere ülkemizden ve Amerika'dan derlediğimiz birçok alandaki vatandaş hareketlerini aktardık. Eğitim ve öğretmen sorunları Bugünün başlıca konuları arasındaydı. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için hangi konu olursa olsun Change.org adresine girerek kırmızı düğmeye basıp imza kampanyanızı başlatabilirsiniz. Siz de bu şekilde bir değişim hareketi yaratıp imzalayanlarla örgütlenip daha güzel bir gelecek için harekete geçebilirsiniz. Yarın sabah yine yeni kampanyalarla buluşmak üzere. Esen kalın.